Hem hatıra gelir ki, ey mülhit sen dersin, bin müşkilat ile, tayyare vasıtasıyla ancak bir iki kilometre yukarıya çıkılabilir. Nasıl bir insan cismiyle binler sene mesafeyi birkaç dakika zarfında kat eder, gider, gelir. Biz de deriz, arz gibi ağır bir cisim, fenninizce hareket-i bir dakikada takriben 188 saat mesafeyi keser takriben 25 bin senelik mesafeyi bir senede kat ediyor. Acaba şu muntazam harekatı ona yaptıran ve bir sapan taşı gibi döndüren bir kadir-i zülcelal bir insanı arşa getiremez mi? Şemsin cazibesi denilen bir kanun rabbani ile Mevlevi gibi etrafında pek ağır olan cismi arzı gezdiren bir hikmet, cazibeyi i rahmeti rahman ile ve iczab-ı muhabbeti şems-i ile bir cismi insanı Berk gibi Arş-ı Rahman'a çıkaramaz mı? Yine hatıra gelir ki, diyorsun, haydi çıkabilir, niçin çıkmış? Ne lüzumu var? Veliler gibi ruh ve kalbiyle gitse yeter. Biz de deriz ki, madem Saniy-i Zülcelal, mülk ve melekutundaki âyat-ı acibesini göstermek ve şu âlemin tezgah ve menbaalarını temaşa ettirmek ve âmâli beşeriyenin netayici uhreviyesini ira etmek istemiş, Elbette alem mubsiratın anahtarı hükmünde olan gözünü ve mesmuat alemindeki ayatı temaşa eden kulağını arşa kadar beraber alması lazım geldiği gibi ruhunun hadsiz vezaife medar olan alet ve cihazatının makinesi sülükmünde olan cismi mübareyini dahi ta arşa kadar beraber alması muktezayı akıl ve hikmettir. Nasıl ki cennette hikmet-i ilahiye cismi ruha arkadaş ediyor çünkü pek çok vezâif ubudiyete ve hatsiz lezayiz ve âlâma medar olan cesettir. Elbette o cesedi mübarek, ruha arkadaş olacaktır. Madem cennete cisim ruh ile beraber gider, elbette cennet gövdesi olan sidret-ül müntehâya uruç eden Zât-ı Ahmedi aleyhissalâtu ile cesedi mübareğini refakat ettirmesi aynı hikmettir. Yine hatıra gelir ki dersin, Birkaç dakikada binler sene mesafeyi kat etmek aklen muhaldir. Biz de deriz ki, Saniy-i sanatında harekat nihayet derecede muhteliftir. Mesela saftın süratiyle ziya, elektrik, ruh, hayal süratleri ne kadar mütefavit olduğu malum. Seyyaratındaki fennen harekatı o kadar muhteliftir ki akıl hayrettedir. Acaba latif cismi oruçta süratli olan ulvi ruhuna tabi olmuş. Ruh süratinde hareketi nasıl akla muhalif görünür? Hem 10 dakika yazsan bazı olur ki bir sene kadar halata maruz olursun. Hatta bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimatı toplansa uyanık âleminde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Demek oluyor ki bir zamanı vahid İki şahsa nispeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Şu manaya bir temsille bak ki, insanın hareketinden, güllenin hareketinden, safttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sürati ı harekatta bir mikas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki, o saatte on iğne var. Birisi saatleri gösterir biri de ondan daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğeri yine 60 defa daha geniş bir dairede saliseleri ve hakeza. Rabiyaları, hamiseleri, sadise, sabia, samine, tasia, ta tâ aşireleri sayacak gayet muntazam azim bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde aşireleri sayan ibrenin dairesi arzın medar-ı kadar, belki daha fazla olmak lazım gelir. Şimdi iki şahıs farz ediyoruz. Biri, saati sayan ibreye binmiş gibi, o ibrenin harekatına göre temaşa ediyor. Diğeri, aşireleri sayan ibreye binmiş. Bu iki şahsın bir zaman vahitte müşahede ettikleri eşya, saatimizle arzın medar-ı nispeti gibi, meşhudatça pek çok farkları vardır. İşte zaman, çünkü harekatın bir rengi, bir levni yahut bir şeredi hükmünde olduğundan, harekatta cari olan bir hüküm, zamanda dahi cariidir İşte bir saatte meşhudatımız, bir saatin saati sayan ibresine binen zişur şahsın meşhudatı kadar olduğu ve hakikat ömrü de o kadar olduğu halde, aşire ibresine binen şahıs gibi, aynı zamanda o muayyen saatte Resul-i Ekrem aleyhissalâtu vesselâm, Burak-ı tevfik ilahiye biner, Berk gibi bütün daireyi mümkünatı kat edip, acayip-i mülk ve melekutu görüp, daireyi vücut noktasına çıkıp, sohbete müşerref olup, rüyeti cemal-i İlahiye olarak, fermanı alıp vazifesine dönebilir ve dönmüş ve öyledir. Yine hatıra gelir ki, dersiniz, evet olabilir, mümkündür, fakat her mümkün vaki olmuyor bunun emsali var mı ki kabul edilsin? Emsali olmayan bir şeyin, yalnız imkanı ile vukuuna nasıl hükmedilebilir? Biz de deriz ki, emsali o kadar çoktur ki hesaba gelmez. Mesela her zi nazar gözüyle, yerden taa Neptün seyyaresine kadar bir saniyede çıkar. Her zîlim, aklıyla, kozmografya kanunlarına binip, yıldızların ta arkasına bir dakikada gider. Her iman Namazın ef'al ve erkanına fikrini bindirip bir nevi mi'rac ile kainatı arkasına atıp huzura kadar gider. Her zi kalp ve kâmil veli seyri suluk'u ile arştan ve daireyi esma ve sıfattan 40 günde geçebilir. Hatta Şeyh Geylani, İmam Rabbani gibi bazı zatların ihbaratı sadıkaları ile bir dakikada arşa kadar orucu ruhanileri oluyor. Hem etsam-ı nurani olan melekelerin Arş'tan ferş'e, ferş'ten arşa kısa bir zamanda gitmeleri ve gelmeleri vardır. Hem ehli cennet mahşerden cennet bağlarına kısa bir zamanda uruç ediyorlar. Elbette bu kadar nümuneler gösteriyorlar ki bütün evliyaların sultanı, umum müminlerin imamı, umum ehli cennetin reisi ve umum melayekenin vakbulü olan zat-ı Ahmed'in Aleyhissalatu vesselam seyri sülukuna medar bir miracı bulunması ve onun makamına münasip bir surette olması aynı hikmettir ve gayet makuldür ve şüphesiz vakidir.